Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin al al al al e Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin Seyyidina ve senedina ve mededina ve üsvetina lhaseneti Muhammedin Mustafa Ve alihi ve sahbihi ve men tabi'a ve bi ihsanin ila yevmiddin Amma ba'du fa'lamu really eyyühe l şa inna iftala al-kitabı kitabullah ve iftala al-hedi hedi syyidina muhammedin sallallahu alaihi wasallam ve şer al-umuri muhtesatuha ve külla muhtesim bid'a ve külla bidatin dalale ve külla dalaletin vesahibha fi al-nar ve bil sene al-muttaṣil ila al-nbī sallallahu alaihi wasallam anhu kāl, eza kana akhiru zamane harumafihi Dukulül Hamame ala zükküru ümmeti ümmeti bi maazire bi maazireha. Kâlû yar Rasûlullah limenzahe ve Kâle li anhum yedukulûna ala kavmin uratim ve yedukulûna alehim kavmin uratim. Sâdakar Rasûlullah elâ vakat li an Allâhum nazra ve menzura ileyhu. Sâdakar Rasûlullah bi çok aziz ve muhterem müslüman kardeşlerim. Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu keremi şu mübarek günlerde cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi iki cihanda mesut bahtiyar eylesin. Şurada toplanıp Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin hadisi şeriflerinden bir miktarını müzakere edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce, evvelen ve hasreten Peygamber Efendimizin ruhu için, sonra ondan bize kadar gelmiş geçmiş olan bütün ashabının, etbaanın saadat ve meşayit-i ruf aliyemizin, bütün Allah'ın veli ve yakın kullarının ruhları için. Bilhassa okuduğumuz eserin müellifi, camii, Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın ruhu için kendi hocamız Mehmet Sahidi i Burs ruhu için, bu kitabın içindeki bilgilerin bize kadar gelmesinde emek sarf etmiş olan bütün ravilerin ve alimlerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek için şu camide toplanmış, gelmiş toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal etmiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için. Hayatta olan Müslüman kardeşlerimizin de cümlenizin cümlemizin Cenab-ı Mevlam'ın rızasına uygun, sıhhatli ahiyetli bir ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye buyurun bir Fatiha okuyalım. Üç İhlas-ı Şerif bunun metnini okumuş olduğumuz Hadis-i Şerif Ahir zamanda hamama girmek mevzu ile ilgili. Biliyorsunuz hadisi şerifler bizim kültürümüzün temelidir. Yani Müslümanların Müslüman bir kamil insan haline gelmesi için gerekli malzemeyi biz terbiyeyi edebi hadisi şeriflerden alırız. Hadis-i şerifler Kur'an'ı kerimi de bize açıklar. İslam'ın nasıl yaşanması gerektiğini de gösterir. Bizi, dişimizi fırçalamaktan, temizlemekten, tırnağımızı kesmeye varıncaya kadar her hususta terbiye eder. Onun için küçük, büyük teferruat, çok çeşitli şeyler geçer içinde. Ama hepsinden gıdalanmışızdır. Dedelerimiz böyle bunlardan faydalanmıştır. Biz de hayatımızda bunları kendimize rehber edilmişizdir. Hayatımızı bu Bilgilerin ışığına göre tanzim ederiz. Biz ayrı bir tip oluruz dünya üzerinde. İşte Müslüman insan tipi. Saygılı, sevgili, temiz, bak içi dışı bir, nurlu, nurani, anlı pırıl pırıl, şerefli, haysiyetli insanlar. Bir tipiz biz. Bu tipi kim meydana getiriyor, nasıl meydana getiriyor, şekli nedir? Hadis-i şeriftir. Çünkü Kuran-ı Kerim anayasa gibidir. Küçük teferruat. Hadis-i şeriflerde vardı. Kur'an-ı Kerim'in açıklanması Resulullah'ın hayatıdır. Kur'an-ı Kerim'in en büyük tefsiri, en güzel, en sıhhatli tefsiri hangisi acaba hocam? 20 cilt mi, 30 cilt mi, 50 cilt mi? Peygamber Efendimiz'in hayatı en güzel tefsir. Çünkü Kur'an'ı okudu Efendimiz, kendisine Kur'an nazil oldu, yaşadı. O yaşayış tarzı işte. Öyle olmamız gerekiyor. Onun için Peygamber Efendimiz bizim üsve-i hasenemizdir. Yani modelimizdir, numune-i imtisalimizdir. Biz kendimizi ona bakarak tadil ederiz. Ben böyle yapıyorum ama Resulullah böyle yapmış. O halde böyle yapayım diye her şeyimizi ona göre tanzim ederiz. Bu arada da Resulullah Efendimiz bize küçük gibi görünen teferruat hakkında da bilgi verir. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah şefaatinden ailesin. Yani babalarımız bizi terbiye etmez mi? Evladım sofraya şöyle otur. Hadi kalk bakalım elini yıkay, yatağa yatarken şöyle yap demez mi babalarımızın da babalarımızın da üstünde efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri elbette bizi her bakımdan terbiye edecek ne güzel ya söylemeseydi ne yapacağımızı şaşırırdık bilemezdik. Buyuruyor ki peygamber efendimiz ida kane ahiru zamanı salallahu aleyhi. Ve Ahir zaman olduğu zaman yani. Bu dünyanın da bir ömrü var. Bu dünya da bir gün bitecek. Şu dağlar hallaç gibi atılacak. Efendim denizler yarılacak. Her şey havalara savrulacak. Heba mensura alacak. Kıyamet kopacak. Bu dünyanın da varlığı bitecek. Olacak bu. Ayetlerde, hadislerde bildiriliyor. Buna yakın zamana doğru, yani Peygamber Efendimizin yaşadığı devir, devri saadet. Ondan sonra dünyanın sonuna yaklaştığımız zaman, ahiriz zaman deniliyor. Zamanın ahiri, son tarafları. Dünyanın bitmesine, bozulmasına, yıkılmasına, helakine yakın zaman. O zaman ne olacak? Bir Değişiklikler olacak. İnsanlar, Peygamber Efendimiz'in o saadet, selamet asrındaki gibi olmayacaklar ki ışık kaynağından uzaklaşmışlar, kafirler de üstlerine çullanmış, çeşitli şekillerde yenmişler, kültür bakımından da bastırıp duruyorlar. Hayır, İslam'ı bırak, benim kültürümü al, benim istediğim gibi yaşa, benim istediğim gibi selamlaş, benim istediğim gibi, istediğim gibi yemek ye, otur, kalk, konuş, düşün, taşın. Yani istiyor ki biz illa ona benzeyelim. Ve biz de benzemişiz. Çocuklarımız bir ucun pantolon giyen, efendim, tıraşımız onlara benzer, selam verişimiz öyledir, el sıkışımız öyledir. Yani çok mesafede almışlardır entegrasyon dedikleri şeyde. Yani bizi kendilerine benzetme meselesi onların bir problemiydi. 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında diyorlardı ki, bu Müslüman tipinin yeryüzünden silelim, bize mahsus tipler meydana getirelim. Bize benzeyen, bizim mukallidimiz, bizi taklit eden, bizimle arasında fark olmayan tipler meydana getirelim. Başardılar. Gezin bakalım şöyle biraz büyük şehirlerin, biraz böyle İslam'dan habersiz taraflarında, muhafazakar olmayan semtlerinde bir gezin görün bakalım. Avrupa'da mısınız, Paris'te misiniz, Berlin'de misiniz, Roma'da mısınız, İstanbul'da mısınız, Kadıköy'de misiniz, Moda'da mısınız? Bakalım anlayabilecek misiniz? Hiç farkı yoktur. Giyim, kuşam, kadın, erkek, kız, tavır itibariyle. Ama Anadolu'nun bir muhafazakar kasabasına, köyüne, kentine giderseniz orada bilirsiniz. Tamam burası Müslüman diyar bak. Nereden belli? İşte hanımlar, işte erkekler, işte delikanlılar, işte evler hepsi farklıdır. Evimiz kafeslidir, perdelidir, şeylidir, bahçelidir. Hanımlar örtülüdür. Erkekler edetlidir, karşısından geçene bakmaz. Şimdi kadın bakıyor diktik böyle insana. Geçiyorsun yanında. O diktik bakıyor. Ya eskiden utanırdı. Erkek şöyle yüzüne doğru baktığı zaman o başını eğer utanırdı. Şimdi sen utanıyorsun, başını önüne eğiyorsun, geçiyorsun. O bakıyor diktik. Yani değişti. Neye göre değişti? Maalesef bizi savaş meydanlarında yenenler, kültür meydanında da yenmek için uğraştılar ve bizi bu noktaya getirdiler. İstiklal Harbi'ni kazandık, daha belli değil. Dur bakalım, kazandı mı, kazanmadın mı? Daha savaş devam ediyor, belli değil. Bakalım İstiklal Harbi'ni kazanmış mısın? Hür müsün Bakalım. Hürriyet nedir? Allah'tan başka hiç kimseye kul olmamaktır. Yaşayabiliyor musun bakalım Allahu Teala Hazretleri'nin istediği tarzda? Nefse köle olmadan, şeytana köle olmadan, batının mukallidi olmadan, doğunun mukallidi, şimalin, cenubun mukallidi olmadan İslamca yaşayabiliyor musun? Bakalım görelim. Savaş devam ediyor. Adam senin kendisine benzetmek istiyor. Benzetmiş mi? Benzetmiş. Aslında benzetmiş. Tam benzemiş istiyor bizi alıp Paris'e koysalar bizim yabancı olduğumuzu nereden anlayacak adam? Hiç anlayamaz. İzâkâne yevmülkü ahiriz zaman. Dünyanın sonu yaklaştığı zaman diyor Efendimiz haru ve fîhiduhulul hammam hamama girmek haram olacak, yasak olacak. Yasak olsun yani girmesin demek istiyor Efendimiz. Kim? Kim? Elaz yükürü ümmet ümmeti. Bu haram oluş benim ümmetimin erkeklerine de şamil olacak. Yani benim ümmetimin erkekleri de hamamlara girmesinler o zaman demek istiyor efendimiz. Haram olacak. Neden öyle? Evvelce değil de sonradan niye böyle oluyor? Devamında anlayacaksınız. Bin meazire izarları olduğu halde, peştemalları olduğu halde hamama girmek yasak olacak ümmetime ümmetimin erkeklerine peştemalle bile hamama girmek yasak olacak diyor efendimiz. Allah Allah. Kalu ya Allah, li mezake? Niçin öyle? Hazır peştemali sarmış. Avret mahallerini örtmüş, görünmüyor. Neden öyle? Buyuruyor ki efendimiz ve kale, Çünkü girdikleri yerde adamlar çıplak olacak. Çıplak insanların yanına girecekler. Evet sen peştemaldesin ama ötekisi savurmuş atmış peştemalim. Sen mübarek cuma günü gireyim şuradan bir abdest alayım tertemiz bak gıcır gıcır burcu burcu koka koka camiyi tertemiz geleyim güzel kokular sünnerek diye girmişsin ama ama içeride adam peştemalik yani sıyırmış atmış mesela. Bir sebep bu, ikincisi ve yedhul aleyhim kavmun uratun veyahut kendisi önce girdi, içeride kimse yoktu veya içeridekiler kapalıydı ama dışarıdan gelen çıplak insanlar, onun üzerine gelir. Onun için yasak. Ve diyor ki Peygamber Efendimiz ela, gözünüzü açın, dikkat edin, vakat La an Allahın anallahun nazira vel menzura ileyhi. Bilin ki Allahu Teala Hazretleri bakana da kendisine bakılana da lanet etmiştir. Bakana da bakılana da lanet etmiştir. Biliyorsunuz Arabistan'da çok su yoktur. Hamam pek Arabistan'da görülen bir şey değil. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki Ey benim ümmetim setüftuhu tüftuhu ardul aacimi Yabancıların arazileri feth olmayacak sizin tarafınızda. Ne zaman söylüyor bunu efendimiz? Medine'deyken, Mekke'deyken daha Müslümanlar bir avuç iken bak nasıl söylüyor hak peygamber olduğu için, gerçekleri nasıl söylüyor? Size yabancıların toprakları açılacak, feth edeceksiniz oraları. Oraları sizin olacak. Bizans'ın, Acemistan'ın, efendim Kıpti'lerin, Mısırlıların, Tunusluların neyse arazileri ne alacaksınız? Ve siz de büyüten فيها hammamat. Orada bazı binalar evler göreceksiniz ki onlara onlar hamam derler. Hamam sözü hamim sözünden geliyor, sıcak su yer demek. Hamam dedikleri yerler göreceksiniz. Fe la illa bil izabe. Sakın oraya sizden biriniz peştemalsiz girmesin diyor efendimiz ve münnü'nüsae en yedkhulaha illa marideten evnü fesae kadınları da oralara pek göndermeyiniz sokmayınız hastaysa ağrısı sızısı varsa veyahut işte yıkanması gerekiyorsa o zaman gitsin diyor şimdi bu usule uygun olarak hakikaten hamamlarda peştemaller çiftte çiftte peştemaller kullanarak ecdadımız mesela Bursa hamamlarını biliyoruz başka hamamları biliyoruz güzelce bu işe riayet etmişlerdir ama bir zaman gelecek ki açılacak, saçılacaklar. Her tarafları meydana çıkacak. Ecdat ne yapmıştır? Mayo giymiyor biliyorsunuz. Peştemal sarıyor. Yani göbeğinden dizine kadar olan kısmı örtüyor ecdat. Yıkanırken bile oralarını örtüyor. Şimdi, şimdi de riayet ediliyor birçok hamamlarda. Ben çoktandır gitmedim ama hani riayet ediliyor idi. Tek tük ancak yıkanırken, sabunlanırken kendisini kollamayan insanlar çıkar fakat Gene de biz şey deriz, yani öyle bir açık bir kimse olsa ne yapıyorsun der yani bizim ahalimiz, öyle çıplak gezdirmez. Demek ki çıplak bir yere girmek doğru değilmiş, çıplakların bir yere girdiği bir yerde bulunmak doğru değilmiş. Bu hadis-i şeriften o anlaşılıyor. Bu tarihi bir bilgi, Peygamber Efendimiz'in bileceği istikbale ait söylediği bir şey. Tamam ben hamamlara gitmiyorum, evinde banyo var. Peki... Plajlara ne haber? <gülüyor> söyle bakalım hamama gitmiyorsun, plaja gidiyor musun, gitmiyor musun? Bir de onu söyle bakalım. Plaj dememiş hadis-i şerifte. Arapçada plaj sözü yok, hadis-i şerifte de geçmiyor. Şimdi acaba plaja gitmek nasıl? Aklım varsa işte buraya bak, buradan çıkar. Plaja kimler girer, nasıl girer, nasıl çıkar, ne olur? Oradaki Oraya giden insanın aklı ne olur, kafası ne olur, gönlü olur? Ne olur? İş nereye varır, oradan kıyas edin. Ve bugün mesela şu anda siz eh, Ramazan'da caminin içindesiniz elhamdülillah. Birçok bir Müslüman evladı var ki şu anda belki oruçla tutmadan plajlarda. Hele hele bir Akdeniz'e gidin, bir Ege'ye gidin, bir İzmir'e varın bakalım. Bir oralara deniz kenarlarından bir gidin bakalım nasıl. Ne günahlar işleniyor. Ne günahlar. Bak Allah-u bakana da kendisine bakılana da lanet eder buyuruyor. Onun için hayır görmez insan. Yani oraya gider, gelir bakar ki kendisinden bir şeyler kaybolmuş. Bakar ruhen hastalanmış, bakar bazı sıkıntılara uğramış. Kendisi girmese bile orada şey yapınca, o kötülükleri görünce insanın gönlü kararır. Gönül karardı mı da hayır gelmez. Demek ki biz Edepli bir topluluğuz biz. Bizim bizim yapımız böyle. Biz çıplağa bakmayız, çıplakta gezmeyiz. Avrupalılar, Amerikalılar, bilmem neler, yamyamlar, onlar açık gezermiş, şey yaparmış, onları bilmeyiz ama biz ayrı kültürün sahibi Müslümanlar biz örtünürüz. Örtünmek bizim zinetimizdir. Örtülü olarak gezeriz, açılıp saçılmayız. birisi gelmiş, kardeşini kenara çekmiş, ya bırak şu utanmayı filan diye ona biraz şey yapıyormuş, akıl öğretmen kalkıyormuş. Peygamber Efendimiz diyor ki, da'hu, bırak onu. Bırak onu. El hayâ'u minel iman, Utanmak imandandır diyor. Anlaşılan beliklisi, bu kadar da utangaç olma, biraz şey yap filan diye nasihat ediyordur anlaşılan şeye. Bırak onu diyor Peygamberimiz. Utanmak imandandır. İnsan utanacak, hayal sahibi olacak, utanma sahibi olacak, temiz pak olacak, iffetli olacak. Bizim eski topluluğumuz öyleydi. Tertemizdi bizim topluluğumuz elhamdülillah. İnşallah gene öyle yerler de vardır. Bundan sonra da inşallah o güzel hasretleri muhafaza ederiz. Biz öyle yırtık olmayız. Biz öyle çıplak olmayız. Biz öyle açık olmayız. Bizim tipimiz, bizim anlayışımız, bizim zevkimiz böyle. O gavur çıplak kampı, kampı kuruyor. Hatta bizim memlekette de kiraladıkları yerler varmış. Bilmiyorum duydunuz mu? Ege'de bilmem nerede arazi kiralamışlar. İçeriye çıplak girmek şart. Hanım çoluk çocuğunu alıyor. Bey çoluk çocuğunu alıyor. Hiç üzerlerinde bir şey olmadan girip çıkıyorlarmış. Yani şey, elbiseyle girmek yasakmış. Çıplaklar kampı diye. Şu hale bak. Ne hale gelmiş insanlık ne hale gelmiş, insanlık ne derekelere düşmüş. Bir arkadaşımız, profesör arkadaşımız İsveç'e gitti geldi. Gözleri taşı gibi açılmış döndü. Eyvah dedi, İsveç'teki anlayış, ahlak bizim memlekete gelirse bittik dedi. Mahvolduk dedi. Yani orada öyle sahneler görmüş ki, orada biraz kuzey kutbuna yakın ya İsveç, Biraz güneş gördüler mi? Çıl çıplak sere serpe bir şeylere. Yollara. Kenarlara yani neyse deniz kenarına vesaireye. Güneşleneceğiz falan diye. Parklara. O ahlak memlekete geldim bittik diyor. Korkmuş. Yani oraya bir gitmiş. Korkuyla döndü geriye. Onun için İslam'a bağlılığınızı sımsıkı şey yapın. Yani bu bir küçük hadisi şerif bir küçük meseleyi anlatıyor demeyin. İslam mühim olan bir bütündür. Tımsıkı tutup İslam'a bağlı olun. Örfünüzle, adetinizle, anlayışınızla, yemenizle, içmenizle. İslam ne diyorsa öyle yapın. Taklitçi olmayın ya. Maymun derler insana. Ne diye taklit edeceksin? Sen bütün dünyanın alkışladığı ve aklı olanların da aklı dolayısıyla gelip iltihak ettiği bir güzel inanca sahipsin. Haya ne güzel şey, örtünme ne güzel şey, edep ne güzel şey, saygı, merhamet ne güzel şey. Sen onu bırakma. Ulan bakma sen o Avrupa'ya. Avrupa hasta. Avrupa şu anda hasta. Adam gelip bizim memlekette çare soruyor. İsveç'in emniyet genel müdürü gelmiş, bizimkilerle temasa gazeteler yazdı seneler önce, senesini unuttum. Diyor ki sosyal güvenliği sağlamışız halkımıza. İşsiz kalsa para gelir, hasta olsa hastanede tedavi olur. Hiç aç açık kalmaz. Her ihtiyacını karşılamışız insanlarımızı. Cemiyetin her şeyinin intizama sokmuşuz. Fakat diyor, dünyada intiharda birinciyiz diyor İsveç. İntihar ediyor adam. E peki her türlü rahatın, konforun var. Niye intihar edersin be adam? Karnın tok sırtın pek. Niye intihar ediyorsun? Ruhu aç Ruhu aç Ruhu doymuyor Ruhu hasta Ruhu tedavi edilmiyor O bakımdan İntihar da birinci Sonra Cinsi suçlarda birinciyiz demiş veya ikinciyiz demiş Unuttum rakamını yani Hani Cinayet işliyor adam Suç işliyor, bilmem bir şey yapıyor. Onlar da birinciyiz. Şunda birinciyiz, bunda birinciyiz. Ahlaksızlıkta birinciyiz, edepsizlikte birinciyiz, ikinciyiz veya bunların çaresini aramaya geldim. Sizi inceledik, sizin cemiyetinizde bunlar az diyor adam, İsveçli. Sizin cemiyetinizde bunlar az. Neden sizde az oluyor da bizde çok oluyor? Onu anlamak için buraya tetkike geldim, sizden nasihat öğrenmeye geldim diyor. İsveçli. Neden? Bunun bir tek cevabı var, kısa bir cevabı var. Biz Müslümanız, o dinsiz, o kafir, o gavur, biz imanlıyız. Biz Allah'a inanıyoruz, bizi Resulullah terbiye etmiş. Resulullah'ı da Allahu Teala terbiye etmiş. İnsan tabiatına uygun bir terbiye sistemimiz var bizim. Her şeyimiz güzel, ruh-el Bizde intihar günahtır. Her şeyimiz güzeldir. Her şeyimiz daha da güzeldi. Kaçırıyoruz yavaş yavaş, kaçırmayalım diye ikaz ediyorum. Evet. ikinci hadis-i şerif İza كَانَ اسْنَانِ يَتَنَا جَيَّانِ فَلَا تَدْخُلُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَدْخُلْ Bu hadisi şerifte yine bize adab-ı maaşeret hakkında bir bilgi veriyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki iki kişi fısıldaşırken gidip aralarına sokulma, girme. Bak ne kadar saygılı, ne kadar güzel. Hani 1400 yıl önceydi çöldü hani Çöl kanunlarıydı. Bak ne kadar güzel edep, terbiye. Buna benzer, nice terbiye kaideleri var İslam'da. İki kişi konuşurken, sessiz sessiz konuşurken gidip aralarına girme. Neden? Rahatsız edersin onları. Bir şey, gizli bir şey konuşuyorlardı. Sen gelince kesmek zorunda kalırlar. Senden utanırlar, sıkılırlar veya sana duyurmak istemezler. Sen yapma. Bak İslam ne kadar karşı tarafa saygılı. Hiç üzmek istemiyor kimseyi, kırmak istemiyor, ezalandırmak istemiyor. Hatta hadis-i şerifte geçer ki, bir toplulukta iki kişi fısıldaşmasın. Neden? Ötekiler alınırlar. Bunlar bizden ayrı ne fısıldaşıyorlar? Acaba aleyhime mi konuşuyor? Bizden saklı neleri var? Yani ben onun yakını değil miyim? Onunla konuşuyor da niye benden saklıyor diye. Kırgınlık olur. İki kişi fısıldaşmasın diyor. Bir de bunun içine şey de dahil. Yabancı bir dille de konuşmasın. 8-10 kişilik bir kalabalık var, sen, sen İngilizce, come here, bilmem ne filan söylüyorsun, fıs fıs fıs fıs, ötekisi anlamay anlamayacak gibi, o fıs fıs gibi oluyor yani. Başka bir dille konuşuyorsun, Çerkezçe veya Lazca veya neyse, İngilizce, Fransızca, Almanca, neyse yani. Bildiğin bir dille konuşuyorsun, ötekisi bilmesin diye. o da doğru değil. Bak dinimiz böyle incedir, her türlü edebi öğretmiş. Sonra bir başka böyle konuşmayla ilgili edep vardır ki, bir kimse size bir söz söylerken iki tarafına bakınırsa, onunla söylediği sözü başkasına açmayın diyor Peygamber Efendimiz. Ne demek? Bakındı ya iki tarafına. Kimse duymasın diye. Belli ki bir sır gibi bir şey söylemek istiyor. Onu başkasına açma diyor. İmam Şafii Hazretleri diyor ki, sen bana sırrını söylediğin zaman ben diyor, onu diyor saklamak ne kelime? Benim göğsüm kabir gibidir diyor. Gömerim onu diyor. Yani ölmüş bil o sözü artık bir daha hiç çıkmaz. Kabre gömer gibi gömerim diyor. Hiç kimseye söylemem diyor. Çünkü sır iki tarafa bakınarak söyledi. Tam yavaşça yük söyledi. Demek ki başkasının duymasını istemiyor. Söylemeyeceksin. Laf taşımayacaksın. Laf götürmeyeceksin. Başkasının bir gizli sırrını başkasına açmayacaksın. İslam böyle. اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فَقِيرًا bi nefsihi. İmkane fadlun fefi'i alih. İmkane fadlun feala zi karabetihi. Ve imkane fadlun feha huna ve ha huna. Bu hadis-i de elindeki eline geçen maddi imkanları bir insan nasıl tevzi edecek onu anlatıyor. Bir insanın eline bir varlık, bir hediye, bir para, bir miras, bir kazanç bir şey geçti eline. Eline bir imkan geçti bir yerden. Ne yapacak? Ve imkâne fakiren felyepte bir nefsi. Eğer kendisi muhtaç fakirse önce kendinden başlasın. Önce önce kendisinden başlasın. Yani kendisini doyursun, efendim, çoluk çocuğunu doyursun, kendi ailesine ne baksın. Eline bir imkan geçmişse, birisi bir şey vermişse önce kendisi. Çünkü mesul... Kendi yakınları muhtaçken başkalarına hayır yapmak doğru değil İslam'da. Zekatı bile yakınlarına vermesi iyi. Yakınlarındaki inlerken muhtaç başkalarına el açıp bakarken sen götürüyorsun öbür taraftayı başka yere veriyorsun. Hatta onun için bizim hocamız Rahmetullah Aleyh derdi ki bir şehrin zekatı hayırı o şehirde kalmalı. Öbür şehre gitmemeli. Ondan hakkı var. Madem zengin adam her beldenin zengini kendi beldesine hizmet etsin de şey yapsın Orasını geliştirsin. Peki, eğer fazlası artarsa, kendi ihtiyacını gördü, fazlasını ne yapacak? O zaman kendisinin bakmakla görevli olduğu öteki kimselere versin. Yani evinde, elinin altında olan kimselere versin. Gene artarsa, gene fazlası varsa o zaman akrabalarına versin. Gene artarsa o zaman sağa sola, şuraya buraya diye, şuraya buraya diye söylemiş Efendimiz bu sözde eliyle de işaret etmiş sağa sola efendim e, dağıtsın. Demek ki hayırları yapmakta bir sıralama gerekirse yakından uzağa doğru gidecek. Sadakalar, zekatlar, hayru hasenatlar, hediyeler vesaireler bu sırayla olacak. Yakınlarımızın bize yakınlığından dolayı daha başka bir üstünlüğü vardır. Müslümanlık yakınlığa çok dikkat etmiştir. Akrabalığa çok dikkat etmiştir. Akrabaların hukukuna ayeti bize emretmiştir aman akrabaları gözetin kollayın onları onları biraz daha yakın bir ilgi ile takip edin alakayı kesmeyin yardımı kesmeyin izakerne yevul kıyametin nu diye eyne ebna ussitin kıyamet günü olduğu zaman seslenilir çağrılır denilir ki eyne ebna ussitin 60 yaşının 60 yaşının yaşlıları nerede? Yani 60 yaşına ermişler. Kimler? Nerede onlar? diye seslenilir. Ve huvel ömrüllezi kâle Teala evelem nuammirküm mâ yetezekkeru fîhî men ve câikümün nedir Bu öyle bir yaştır ki diyor Peygamber Efendimiz bu öyle bir miktar, yaş miktarıdır ki Allahu Teala Hazretleri bir ayet-i kerimede buyurmuş ki koruyacak emreden muammerküm ey insan oğulları biz sizi yaşatmadık mı muammer eylemedik mi yaşatmadık mı ne kadar öyle bir miktar ki mayetezekkeru fihi men aklını başına toplayıp Allah'ın emirlerini duyup nasihatleri tutan insan tuttu o kadar miktar biz sizi yaşatmadık mı yani hemen dünyaya bir sokup bir çıkartmak, daha etrafı anlayamayacak kadar bir kısa zaman içinde almak durumunda yapmadık da, bayağı bir ömür verdik, bir fırsat tanıyıp da şey yapmadık mı? Sizin doğru yola gelmeniz için size imkan sağlamadık mı? Öyle bir miktar ki, doğru yola gelen geldi. İslah olan, ıslah oldu. Siz neredeydiniz? Sizin aklınız neredeydi? diye soracak Allah-u Teala de kumarda, hala efendim, şeyhevatı peşinde koşuyorsa çok fena. Kırkından sonra hiç olmazsa, şöyle kendisini derleyip, toplayıp bir yola girmiş olması lazım. 60'a gelince de artık iş adam akıllı, böyle bir mesuliyet haline yükleniyor, geliyor. İzâkâne yevmül kıyamete urfel kafiru bir amelihi Kıyamet günü geldiği zaman olduğu zaman kafire yaptığı işler bildirilir. Bir amelihi dedi. B burada bağı Bu Urife bilir demek ama B ile mütaaddi oluyor. Manası şu ki kafire bildirle sen şunu işlemiştin. Şunu işlemiştin. Şu haltı yemiştin. Bu naneyi yemiştin. Şöyle karıştırmıştın. Şu zararlı, muzır işleri yapmıştır diye kendisine bildirilir. fecehade ve kasama inkar eder ve çekişir. Yok yapmadım etmedim. Kafir orada da gene böyle mızıkçılık çıkartacak. Kendisine mahkemede böyle şey yapılırken. Melekler de çekişir. feyukalüllehu haulâ'i ciranüke ona denir ki işte şunlar komşuların. Komşuların, onlar söylüyorlar işte içki içmişsin, işte filancayı dövmüşsin, işte şu işi yapmışsin, işte bu işi yapmışsın diye kusurlarına komşuları şahit gösterilir. Yaşadığın aleke, işte komşuların senin aleyhine şahitlik ediyorlar denir. Feyakulü keze bu. ki yalan söylüyorlar. Şahitleri de yalan isnan eder. Feyakulü vazifeli melek der ki ehlike ve tüke, işte ailen, işte kabilen, onlar da senin böyle yaptığına şahit feyekulü bu. gene der ki yalan söylüyorlar, onlar da yalan söylüyor işi artık tamamen aklı başından gitmiş, ters şey fe yapıyor, feyekulü ihlifu ve der ki yemin edin feyahlifun, onlar da evet vallahi billahi böyle yaptım filan diye söylerler böyle dedikten sonra sünne yusim muhumullahu sonra onların hepsini Allah susturur hiç kimse konuşmaz hale gelir ve teşhedü aleyhim ersinetum dilleri aleyhine şahitlik eder ve teşhedü aleyhim ersinetum ayeti kerimede de geçiyor bu insanların kendi dilleri kendi aleyhlerine konuşacak Hatta elleri ayakları konuşacak. Evet ya Rabbi, ben ayaklar olarak bu yola gittim. Evet, ben bu hırsızlığı yaptım. Bu el el şahitli gelecek. Yasin suresinde de bu ayet-i kerimeler var. O zaman, diyecek ki Lime şehittüm aleyna Burada değil de, hadiste değil de, o ayet-i kerimeden şey. Ya niye sen benim aleyhime şahit ettin? Sen benim azam değil misin? Sen benim uzvum, organım değil misin? Niye benim aleyhime şahitlik ettin diye itiraz edecek o söyleyecek ama diyecek ki o da ente kanallahu allazi ente şey şey her şeyi konuşturan Allah beni de konuşturdu ne yapayım çare ne mümkün mü konuşmamak böyle oldu buradan çıkan ders nedir yani bu dünyada yapılan şeyler şahitlerle tespit edildiği gibi Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda Allah imkan verecek fırsat verecek öyle takdir edecek insanın azaları bile yaptığı günahları kafirlerin aleyhinde söyleyecekler, bildirecekler. Allah da onları böylece o şahitliklerden sonra cehenneme sokacak. Komşular, aile, akraba, kabile, kavim aleyhinde bulunduğu gibi uzuvlar da aleyhde bulunacak. Dil de aleyhde şahitlikte bulunacak. Hakkı söyleyecek yani. Gizleyemeyecek hakkı hiçbir şekilde cehenneme girecek. Yani bu dünyada yapılan hiçbir şey gizli kalmayacak. Bu dünyada yapılan hiçbir hayır karşılıksız kalmayacak. Men ya'mel miskale zerratin hayran yarahu ve men ya'mel miskale zerratin şerran yarahu. Hepsinin karşılığı görülecek. Bu hesap duygusu çok önemli. Bu hesap fikri, ahiret inancı, hesap fikri çok önemli. Eski dinlerde bu bilgiler yok muydu? Vardı ama unutulmuş. Eski dinlerin mensupları bunları çok iyi bilmiyorlar. Mesela Yahudilikte bir sağlam, vazı ahiret inancı yokmuş. hayretler içinde kaldım ben. Ehli kitap, Tevratları var. Bir ahiret inancı yokmuş yani. Ve bir yevmil Ahireti diyoruz ya biz iman kelimelerimizi zikrederken. Yahudilerde bir doğru düzgün bir inanç yok. Yani ahiret inancına ait şey tam sağlam değil. Ama İslam elhamdülillah Dünyayı, ahireti, her şeyi tam böyle güzelce tebliğ etmiş bize kadar da gelmiş. Ahiret var. Bu dünyadan sonra bir başka hayat var. Bu dünyadan sonraki o hayatta bu dünyada yaptıklarımızın hepsinin hesabını verecek. Hiçbir şey gizli kalmayacak. İşte insanı iyi insan yapan, kamil Müslüman yapan mesuliyet duygusu altında tutup da efendim polis görmese de, müfettiş görmese de efendim hakimden uzak bir yerde de olsa dağın başında da olsa şerri işletmeyen bu duygu en kıymetli iman yani imanın en kıymetli rükünlerinden birisi ahirete iman arkadaşlarımızdan bir grup Afganistan'a gitmişlerdi cepheye doğru giderken hali arazide kiraz ağaçları görmüşler yani dağ belki dağ kirazı almak istemişler mücahitler demiş ki alma, alma dokunma elini uzatma Niye? E bizim malımız değil demişler. Bizim malımız değil. Bizim malımız olmayan bir şeye elimizi uzatırsak Allah bize zafer vermez. Allah bizi mansur ve muzaffer etmez. Biz ona isyan edersek zafer mümkün olmaz demişler. Harama, harama el uzatmak yok. Yanlış iş yapmak yok demişler. E, öyle muvaffak olur işte. Yoksa Rusya'nın karşısında mı dururdu? Öyle insanlar durur. Devirir bile. Devirir bile Rusya'yı. Daha daha neler yapacağız diyorlarmış. Daha dur bakalım, Afganistan kurtulacak, daha ötesi var diyorlarmış. İman, takva. Neden yapıyor bunu? Ahiret inancı var. Evet bu boştur bu şeylerin hepsi. Neyse bu dünyada, bu dünyada yaşadın yaşadın bitti. Yok öyle değil. Senin sabota seni. Sen benim imanımı tahrip etmek istiyorsun. Sen beni yıkmak istiyorsun. Efendim cennette, cehennemde, bu dünyada senin başına çalınsın o yanlış fikirler. Sen ortalığı karıştırmak istiyorsun. İslam'ın en güzel inançlarından birisi, ahiret inancı. Sen ondan soyacaksın. Çıkaracaksın Müslümanı. Ondan sonra bu dünyaya bir defa gelir insan. Vur patlasın, çal oynasın. Keyfine bak arkadaş. Bu dünyada mutlu olmak senin elindedir. Vay işe Öyle diyor. Aç. Mutluluk elinizdedir diyor. Kitaplarını aç Avrupalıların. Ya madem elindeydi, niye bu İsveçliler şey yapamıyor, böyle mutlu olamıyor? Niye? Niye Amerikalılar intihar ediyor? Niye meşhur şeyleri, artistleri şeyleri, o kadar parası var, pulu var, intihar ediyor? Mutluluk elindeymiş. Bu dünyada ne yaparsan yap, yani kendin demek istiyor. Kendini aldatabilirsen, vicdanının sesini boğarsan, vicdanın gık demesin, ses çıkartmasın. Sen onu böyle avutabilirsen, uyutabilirsen, günah işlerken içinden bir sızı sızlamazsa mutlu oldum mu? Keyfin yerinde demektir işine bak. Günah işlemeye devam demek istiyor. Altında o mana var, o hainlik var. Mutlu olmak elindeymiş. Ne demek nereden elinde? Allah burnundan fitil fitil getirir. Adam burada burada bir günah işler, bir şey işler, bir cinayet işler. Vicdanı onu yakalar, kahreder onu. Cehennem ateşine atılmazdan evvel alevler içinde yanar. Geçen gün bir kitapta okudum. Nasıl ölmüşler? Avrupalı meşhurlar. Ama ne korkunç şeyler. Neler anlatıyor. Kimisi alevler görüyorum, beni yakıyor filan diye, diye ölmüş. Gözünden perde kaldırılıyor ya tam öldüğü sırada. Yani neler görmüşler? Böyle şey var mı? Hepsi bir çeşit küfür.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 Onların hepsi hırsız. Neyi almak istiyor? Senin iman cevherini almak istiyor. Kalbinde iman cevheri var. Elmas gibi, pırlanta gibi, yakut gibi o iman cevherini çalmak istiyor. Kimisi öyle çıkmış, kimisi böyle çıkmış. Kimisi cennete, cehenneme inanıyorsun ya sen. Diyor ki cennet cehennemde cehennem de bu dünyadadır. Bak nasıl yıkacak. Kimisi mutlu olmak elindedir. Kimisi gel diyor ruhçuluk yapalım diyor ruh çağıralım diyor bak masayı tıkır tıkır tıkırdatıyor diyor bilmem ruhtan haber geliyor diyor bilmem ne diyor filan. efendim bütün dinlerin aslı esası birdir diyor herkes bir başka yolla hepsinin kastı senin imanın aslı bu yorgan biterse kavga kavgada yorgan giderse kavgada biter sen imansız oldun mu senin hiç ilgilenmezdi sen imanlısın ya korkuyor 45 milyon imanlı Müslüman'dan. Amerika da korkuyor, Rusya da korkuyor, Balkanlar da korkuyor, Yunanistan da korkuyor. Hepsi korkuyor. Ne yapalım? İmanlarından mahrum edelim. Tüpün içindeki malzemeyi sıktıktan sonra tüpü ne yapıyoruz? Kaldırıp atıyoruz. İçi bittikten sonra. Tüp boşaldıktan sonra. Senin imanını alacak, ondan sonra hiç kıymet yok. Hepsinin kastı odur. Bütün dönen dolaplar, hileler, oyunlar hepsi bu imana kasıttı. Sım sıkı sarılacaksın, Kur'an'a sarılacaksın ve Allah'a sarılacaksın ve boyun büküp yalvaracaksın. Aman ya Rabbi, nice profesörler var sapıtmış, nice alimler var sapıtmış, nice filozoflar var sapıtmış, nice bilginler var sapıtmış. Senden başka yardım edecek kimse yok, medet ya Rabbi, inayet ya Rabbi, rahmet ya Rabbi. Beni bana bırakma, beni kendi şu nefsime bırakma, aklıma bırakma, şeytanın karşısında yardımcısız bırakma beni imanımdan etme ya diye yalvaracağız başka çağırıyor. Herkesin kastı o. Şeytanın kastı da o. Düşmanların kastı da o. İza kana aleyküm ümerâ'u yemurûneküm bis salâti ve zekâti ve'l cihâdi fî sebîlillâhi fakat harramallâhu aleyküm sebbahum ve hallet lekum's salâtu Bu da bir hadis-i ki tarihi tarihi bir hadis. Belki de bu zamanda da vardır. İzzetkara aleyküm Ümara, sizin üzerinizde komutanlar olduğu zaman, başınızda idareciler olduğu zaman nasıl? Yemurun ekm bi sarati ve zekatı vel cihadi. Namaz kılın, zekatınızı verin, aman cihad edin, cihattan geri durmayın dediği müddetçe. Ne zaman hangi yolda cihat? Fi sebilillah. Cihad fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmeyin. Size emrediyorsa, o emirler, o komutanlar, o reisler, o hükümdarlar size namaz kıl diyorsa, zekat ver ha diyorsa, Allah yolunda cihad et diyorsa fakat haram Allahu aleküm sebbehum. İşte bu durumda olanlara sövmeyi Allah size haram kılar. Allah karesin şöyle olsun böyle olsun filan diye arahete konuşamazsınız diyor öylelerini. Ve halletleküm. Selahat خلفهم onların arkasından namaz kılmak size helal olur. Malum imam kimdir? İmam önderdir, en yüksek şanstır. Cuma namazını kim kıldıracak? Devletin reisi kıldıracak. Kim kıldıracak cuma namazını? Devletin reisi kıldıracak. E, her yere yetişemiyor vekil gönderir. Aslında makam şu şuradaki gördüğünüz makam devlet reisliği makamı. Oradan çıkacak Müslümanlara seslenecek. Kendisi namaz kılacak, efendim minbere çıkacak, kıldıracak, kendisi kılacak, kıldıracak, başkalarına ses verecek. Arkasında namaz kılmak caiz olur diyor o zaman. Yani böyle böyle yaparsa. Sizin başınızdaki e, emirler size namazı emrederse, zekatı emrederse, Allah yolunda cihad etmeyi emrederse onlara sövmek size haram olur. Aleyhinde konuşmak haram olur arkalarından namaz kılmak helal olur diyor. Hadis bu. Buradan tabii çıkaracak derslere, çıkacak derslere gelirsek, demek ki eğer bir idareci durumundaysak, emniyetsek, komutansak, başbuğsak, reissek, başkansak, efendim lidersek filan, o zaman bize şu dersler çıkıyor ki emrimizdekilere namazı emredeceğiz. Allah'ın emirlerini tutmayı emredeceğiz. Allah yolunda cihad etmeyi emredeceğiz. Aile reisiyim hocam. Başka hiç kimseye sözüm geçmez aileme. Ailene namazı emret bakalım. Ekimus salata ve emur ehlike. Yani kendin namaz kıl, ailene de namazı. Hanımın namaz kılar mı? İşte ben cahillik devrinde onunla evlenmiştim de hocam ben yeni başladım ama ona da emri o da kız. Çocuk çocuk hocam daha onlar küçük büyüsünler yok yemek yemesini biliyor mu? karnı acıktığı zaman nasıl şey yapıyor 12 yaşına geldi mi buluğa erdi mi tamam ondan önceden alıştıracaksın 7 yaşında alıştıracaksın çocuğu namaza efendim aklı ererdi ermezdi Allah'ın onun namazına ibadetine ihtiyacı yok ya sanki bizim ibadetimize ihtiyacı var mı Allah'ın? Kimsenin ibadetine ihtiyacı yok. Böyle laf söylüyor. Koca profesör kafasında saç kalmamış akıldan efendim gelmiş hocaya çatıyor. Sen benim çocuğuma ne diye namaz kılmayı emrettin? Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok diyor. Vay şaşkın var. Allah'ın kimin ibadetine ihtiyacı var zaten. Senin ibadetine ihtiyacı var mı? Benim iht bizim oruçlarımıza ihtiyacı var mı Allah'ın? Biziz muhtaç olan. Biziz kapıda duran. Biziz dilenci. Biziz isteyen. Bize yarıyor. Tuttuğumuz oruç bize yarıyor. Kıldığımız namaz bize yarıyor. Allah'ın emirleri bizim düzelmemiz için. Biz Allah'ın emirlerini tutsak şurası gül bilistan olur. Ne rüşvet olur, ne hırsızlık olur, ne zulüm olur, ne haksızlık olur, ne hastalık olur. Gül gibi yaşar insanlar. Peygamber Efendimiz'in zamanında İran'dan tabip gelmiş, aylarca durmuş, bakmış hiç kendisine müracaat eden yok, kalkmış gitmiş. Doktora ihtiyaç yok. Neden? Resulullah var, İslam var. İslam'ın emirleri tatbik ediliyor. Doktora ihtiyaç duymamışlar. Ahali bir kere gelip istememiş kendisinden şey. Hepimiz şimdi hastanelerde dolaşıyoruz. Demek ki emredeceğiz. Namazı kıl. Emir makamındaysan yanındakilere namazı kıl diye emret. Allah'ın emirlerini tut diye emret. Allah yolunda çalış diye emredeceksin. Allah yolunda cihat. Kılıç almakla değil ki her zaman... Kimisi kılıç alır, kimisi kalem alır. Kimisi diliyle söyler, kimisi de mücahitlere su taşır. Herkesin ile kılıç alması lazım değil ki, kimisi savaşta mücahitlerin yaralarını sarar. O da cihat. O da çünkü cihat onsuz olmadığı için o da cihat. Cihatın bir parçası. Cihat et bakalım. Yani Allah yolunda cehdet, sarfet bakalım vaktini yeter bu dünya için uğraştın nice bir besleyesin bu kaddi de kâmeti düştün dünya zevkine unuttun kıyameti, ne olacak kıyamette halin ben söylüyorum anlamıyorsun sözler tatsız geliyor, yavan geliyor efendim bu asırda olmaz diyorsun, şöyle diyorsun, böyle diyorsun peki Allah'ın huzuruna çıktığın zaman ne olacak bunun hesabını vermeyecek misin vereceksin, onun için kendin namazı kıl kendin orucu tut kendin efendim emrindekilere İslam'a çalışın de İslam için gayret sarf edildi o ders çıkıyor başka hadis-i şeriflerde de geçiyor idarecilerinize dua edin diyor peygamber Efendimiz dua edin Ya Rabbi şu kadar para ver diye dua ediyoruz hastaysak Ya Rabbi sıhhat ver diye dua ediyoruz Ya Rabbi şu benim çocuğumu ıslah et diye dua ediyoruz Ya Rabbi şu imtihanı geçeyim diye dua ediyoruz biraz da şunlara dua edin Allah işaret etsin, doğru yola soksun, hayırlı işler yapmasına şey etsin. Ramazan'da bir tanemizin duası tutsa, bir tanemiz du'a ağzı dualı bir kimse olsak yaşadık o zaman cümle cihan halkı kurtulur. Çünkü yukarıdakilerin iyiliği, aşağıdakilerin iyiliği gibi olmaz. Yukarıdakilerin iyiliği şahane olur. Şahların iyiliği şahane olur. Kötülüğü de çok fena olur. Onun için şeylerden birisi demiş ki bizim eski büyük arif kamil insanlardan bir zaten ı muhterem demiş ki la tesimbul e başkanlara sövmeyin ve'llahu lehum onlar için Allah'a dua edin bi salahi iyi insanlar olsunlar diye dua edin fe inne salahum çünkü onların iyi olması lehum salahun dua eden nerede iyilik demektir düşünün rüşvet yemeyen Haksızlık etmeyen, gece gündüz çalışan bir vali düşünün, bir kaymakam düşünün. Ne güzel, gece gündüz oraları düzelteyim, tanzim edeyim, yeşillendireyim, millete hizmet edeyim diyor. İyi oldum, mu, bak herkese faydası gelir. Bir de kötü olduğunu düşün, şu kadar para vermesen şu işi yapmam, imza atmam. Yok bu iş olmamış, şunu da yap öyle gel. Yapılacak bir iş değil, maksat şey. İzbihim, herasetü dini ve siyasetü dünya ve hıfsı min hacül Müslümanin ötempi nihüm min el ilmi ve amel diye izah ediyor. Evet. İda kânet in derrecüli im ve etani, felmi adil beyne huma. Câ'i yevmel kıyameti ve şıkkı fû sâkı İnsanın iki tane zevcesi olsa diyor Peygamber Efendimiz. Aralarında adalet etmese, eşit muamele yapmasa o zaman kıyamet günü bir tarafı düşük olarak gelir. Ceza olarak. Yani sen adaletle hareket etmedin diye kendi vücudunun bir tarafı düşük olarak gelir. İslam'da malum bir taadzid-i zevcat meselesi var. Yani zevceler birkaç tane olabilir. Dörde kadar müsaade var. Bismillahirrahmanirrahim. فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْلِسَاءِ مَثْنَا وَالْسُلَاسَ diye ayet-i böyle bir müsaade var. Kafirler buradan bize çok saldırırlar. Çok böyle hızla hücum ederler. Efendim Avrupalılar filan bak işte dört tane kadına müsaade etmiş İslam gördünüz mü ya de iyi din diyorsunuz filan gibilerden. Kendilerinin kaç tane gayrimeşru metresi var? İslam gayrimeşruluk yapmıyor. İslam kadının haysiyetini koruyor. Gayrimeşruluğa fırsat vermiyor. Öyle şey yok. Yapacaksan bu işi nikahla ölçülü, güzel, rıza ile, parası ile, pulu ile, şerefi ile, haysiyeti ile, duayı ile, teli ile yap diyor. Şimdi Avrupa'da istatistikler yapılmış, şeyler yapılmış. Meşhurların, şunların, bunların hepsinin çoğunun birkaç tane dostu var. Ama daha iyi. Sonra çocukları oluyor. Meşhur yazarlar var. O Fransızların bilmem Alexander Dumasları bilmem hatırımda yanlış kalmadıysa. Babası belli değil. Bilmem işte Berlin'in şeyi vardı. Efendim neydi şansörüye mi başkan mı neydi. Babası belli babası yok. Anası var babası yok. Belli değil. Bu daha iyi? İslam'a saldırıp duruyorsun. İslam sağlam nizam koymuş. Kadını öyle şey yapmıyor. Hukuk hukuk sahibi ediyor. Sonra kadına mihir diye bir şey koymuş. Belli bir, yekünlü bir para veriyorsun eline. Yani boşansan bile de, kadının bir hukuku var, haysiyeti var. Avrupa'da kadını şeytanın aleti gibi şey yaparlarmış, hiç itibar etmezlermiş yakın zamana kadar. 16. 17. asıl Avrupalı Avrupalık filozoflar Peygamber Efendimiz'i başkan seçiyorlar kendilerine. Aferin yaşa kadınlar haklarını, kadınların haklarını asırlar önce sen ışık tutmuşsun diye. O Voltaireler, şunlar bunlar Metiyeler yazmışlar Peygamber Efendimiz'e. Meseleye her yönünden bakmak lazım. Yani bir taraftan bakıp kışkırtıp aleyhinde konuşmak iş değil yani sonra konuştuğun nizam Allah'ın nizamı. Allah-u Allah Teala ile yani mücadele gibi oluyor. Ama harp olur, darp olur, efendim kadınların adedi çok olur, erkeklerin adedi az olur, birkaç tanesini himaye eder, e, nikahında bulunur. Evet. Ama eşit muamele edecek. Haksızlık etmeyecek, hukukuna riayet edecek, birisine tamamen meyledip ötekisini boşanmış gibi bir kenarda tutmayacak diye Ayet kelimelerde de bildirilmiş. Her yer, her şeyde adalet var ya. Biliyor musunuz? Şeylerden Amerikalılardan bir Yahudi kızı vardı. Müslüman oldu. Meryem Cemile. Yahudi asıldı. Yahudi asıllı. Meryem Cemile. Amerika'da yetiştiği için Yahudiliği iyi biliyor. Kendisi ailece Yahudi. Ondan sonra Hristiyanlığı incelemiş, iyi biliyor. Tatmin olmamış. Yahudilikten tatmin olmamış. Hristiyanlıktan tatmin olmamış. Gitmiş üniversitede felsefe okumuş. Felsefe tatmin etsin diye bekliyor. Felsefe kimi tatmin etmiş ki? Her filozof bir başka laf söylüyor. Ondan sonra intihar ediyor ömrünün sonunda. Felsefe kimi tatmin etmiş ki? Felsefede de aradığını bulamamış. Sonunda Müslüman olmuş. Neyse bunlar böyle ayrı. Kitaplar filan yazmış. Türkçeye çevrildik kitapları da. Asıl söylemek istediğim nokta Pakistan'da evliymiş bir kadın bir adamın ikinci karısıymış ve çok mutluymuş. Onun haberini duyduk yani. Pakistan'da. İkinci hanım olarak gitmiş Amerikalı. Çok da mutluymuş yani. İza kana demul haydati fe innehu demul esved. Yürafu ve ida kane derlik ve emsiki anis salati ve ida kane alakar ve tabdai ve salli ve inna irkun. Bu hadisi şerif hanımlarla ilgili bir hadisi şeriftir. Tabii hanımların bilmesi lazım ama beylerin de bilmesinde fayda vardır çünkü öğretir kendisinin şeyi vardır, ilgili olduğu kimseler vardır hanımlarda. Şimdi malum hanımların aybaşı denilen bir hali olur. İslam'da ayıp yok yani her şeyi olduğu gibi e, bildirmek babından böyle şey konularda geçebilir bazen. Efendim e, aybaşı denilen bir şey vardır. İşte böyle bir kan olduğu zaman ve onun rengi siyahtır kanın o zaman diyor Peygamber Efendimiz bu maruftur bilinir. Böyle olduğu zaman namazı bırak. Yani öyle bir kadın namaz kılamaz aybaşı hali devam ettiği, regüle hali devam ettiği müddetçe namaz kılamaz o kadın. Eğer bunun dışında bir kan görme durumu olursa ne olacak? Gene yani kan geldi, namazı bırak öyle şey yok. Yani belli mutaat aybaşılarında namaz kılmayacak. Tamam. Şeriatın emri böyle. Ama başka zaman olduğu zaman o zaman abdest al, namazını kıl. Çünkü o bir damardan bir kanamadır, çatlamadır diyor Peygamber Efendimiz. Buna fıkıh kitaplarında şey derler, demi istihaze derler, birisi ayız aybaşı kanı derler, ötekisi de işte böyle bir hastalıktan olan şeydir. Öyle bir insan namaz kılacak gene. Kanı aka, aka bile olsa özürlü sayılır, namaz kılacak ve oruç tutacak. Onun için Kadınların ekseriyeti bu halleri çok iyi bilmediklerinden hata ederler. ibadetlerinin vakitlerini bilmezler. İbadetleri yapacakları günlerde yapmazlar. Yapmamaları lazım geldiği zamanda da yapma durumları olabilir. Yanlış işleri öğrenmek, öğretmek lazım. Erkeklerin de hani gusül nedir, yıkanmak nedir onu öğrenmesi lazım. Geçen de bizim arkadaşlardan birisi nikaha çağrılmış gitmiş. Hocam dini nikahı heves etmişler, beni çağırdılar diyor. Gusül nedir bilmiyor adam diyor. Amerika'da tahsil etmiş. haber haberi yok. Zavallı evlenecek. Ey Allah, ne günlere kaldık yarabbim. Öğrenmek öğretmek lazım yani. Bunları belli böyle güzel usullerle öğretmek lazım. Ölçülü olarak, makul şekillerde söyleyip öğretmek lazım. Kadınlar da o şeylerini bilmesi lazım o halleri bilmesi lazım. Sizin de bilmeniz lazım. Sizinle de ilgisi vardır. Hem söylersiniz başka bakımlarla da gerekebilir bilmesi. İzekane lil abd indellahi derecetur. Kulun Allah indinde bir derecesi varsa velem yenelhu. Lem yenelhu. Henüz ona ulaşmadığı bir derece varsa iyaha onu ona ulaştırmamışsa o dereceyi yani o kulu o dereceye ulaştırmamışsa İbtelahu fid dünya Ona dünyada bir bela musallat eder. Bir sıkıntı hali olur. Sümme sabbarahu. Sonra ona sabrettirir o belasına. Alel belâ'yı li neylihi tilket derece. O dereceye ulaşsın diye. Bu kadar hadis-i şerif. Buradan anlaşılıyor ki Allahu Teala Hazretleri bazen insana bela, bir sıkıntılı bir ictilalı bir şey verir, bir bela, musibet verir. O derecesi artsın diye. Yani belaları insan istemeyecek ama belalar gelince sabredeceksiniz. Malınıza bir bela, sıkıntı geldi, canınıza bir elem, keder, hastalık geldi, efendim canınızı sıkacak bazı şeylere uğradınız, hadiselerle karşılaştınız filan Amman sabredin. Sabrederseniz ecir var. Sakın öyle feryadı figana itirazda kalkışmayın. allah Teala Hazretleri sevmez. İtiraz eden kulu sevmez. Benim takdirime rıza göstermeyen benden gayrı Rab arasın denisine buyuruyor hadis-i şerifte. Benim takdirime rıza göstermeyen gitsin. Benim mülkümden çıksın. Benden başka Rab arasın. Nereye gideceksin? Kime başka olacaksın? takdirler rıza göstereceğim. Ama onun mükafatı var. Yani insan bir böyle musibete sabrettiği zaman derece alır. Bir hikaye var. Bu hadisi şerife tam uygun. Onu anlatıvereyim de dersi keselim galiba. Vakit oldu Eski devirde bir adamcağız Allah'ın iyi bir kuluymuş. Ölüm döşeğine düşmüş. Ateşler içinde kıvranıyor böyle. Bir bardak su istemiş. Su. Su verin bana.